1384 numaralı konu İbn Mesud'un bu husustaki söyledikleri Abdullah bin Mesud arkadaşlarına ilim pınarları olunuz, hidayetin çıraları olunuz, zamanınızı evlerinizde geçiriniz, gecenin lambaları olunuz, elbiseleriniz eski olsun ama kalpleriniz yeni olsun, yer ehli sizi tanımasın fakat gök ehli sizi tanısın demiştir.